Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Merhabalar, günaydın herkese. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programındayız. Ee, Buğday Derneği'nin hazırlayıp sunduğu program. Ben Deniz Melek Nur Dudu. Ee, bugün karşımda Murat Demirtaş var. Fırınımdan ekmekler. Hoş Hoş geldin. Hoş bulduk Merhaba. Merhabalar ee, Seni yine hızlı bir giriş yaptım Her seferinde böyle oluyor Böyle bir hızlı girip bir anda konuk ismi söyleyip devam ediyorum Hızlı giriş yapmaya devam ediyorum o zaman tamam. ee, Seni Buğday Derneği'nin iyi Şeyler Yapan Güzel e, insanlar Konferansı'nda da e, gördük tanıdık e, Oradan bir aslında bilenler de vardır eminim e, Murat ekmek yapıyor Evet. <gülüyor> ve e, aynı zamanda bir ev erkeği diye evet. ben bir giriş yapayım. Baba aynı zamanda ekmek yapan, e, yaşam şekline, gıdasına önem veren e, ve yaptığı ekmekleri de insanlarla paylaşan bir e, baba diyebiliriz. Evet, <gülüyor> um, bir sene boyunca ekmek yapmıştım e, evde sadece kendimize sonra bir senede bir şekilde ekmek e, bize ek gelir haline ...geldi. O, o bir senenin sonunda... işimize dostumuza, yakınlarımıza... ...onların yakınlarına ekmek vermeye başladıktan sonra... E, ...bir telefon geldi bana. E, bu konferansın aslında duyurulduğu tarihi de biliyorum. E, Gizem aradı. Hı hı. E, dedi ki... ...biz böyle bir konferans düşünüyoruz. Katılmak ister misin? Yani bayılırım, uçarım. <gülüyor> Çünkü e, bizim evi e, evin içerisindeki... E, ...gıda değişimine... ...en büyük yön verenlerden... ...o bilgi birikimi açısından da... E, ...buğday derneğidir... ...buğdayın bültenleridir... ...onları takip ettiğimiz... E, ...hatta konferansına da e, gitmiştim... ...Dünya Organik Konferansı'na... Hı -hı. ...bir kısmına... Hmm, ...o bizim için çok önemliydi... ...çok heyecanlandım... ...kalbim pırpır pır attı... ...zaten oraya gittim... E, Durukan da oradaydı... E, ...kuliste böyle sürekli volta atıyorum falan... Durukan <gülüyor> ...sakin ol, iyi misin... <gülüyor> Evet, çok heyecanlı nasıl girdim nasıl çıktım hiç bilmiyorum. Senin gerçekten. şeyin vardı böyle girip e, çantını evet. öne koymuştun ve sonra bir anda hikaye başladın ama hani sen kimsin e, evet. ne yapıyorsunu geçip Son... sonra dalga geçmiştin hatta kendine. Evet, evet. onu unutuyorum ee, yani aslında heykel e, mezunuyum heykel tıraşım demiyorum çünkü onu icra etmiyorum şu anda. Hı hı. Ee, belki bir noktada ekmekle de gıda ile bağlayabileceğim bir dönem olacaktır. Aslında öyle bir proje de var ee, Nissan'ı için ama henüz aklımdaki şeyleri e, fikre dökemedim. Hmm. E, dolayısıyla benden haber bekliyorlar. Umarım yetiştiririm. O zaman 27 Nisan'da bu Future Farmers ekibiyle birlikte ufak bir salt galatada. ...düzenlemenin içinde var olacak ufak bir şey yapacağım belki. Gıda ve heykelin birleştiği Aslında, nokta mı? Evet yani tohumlarla hı hı. E, sanatın birleştiği Aa, bir ne nokta kadar olacak güzel. bu. E, şu an zaten Future Farmers ekibi Norveç'ten yola bir tekneyle yola çıktı eski ahşap bir tekneyle. Hı hı. Onlar İstanbul'da sonlandıracaklar mevzuyu. E, hı hı. Liman liman geziyorlar ve tohum taşıyorlar. Ve diyorlar ki bizim için de çok önemli tohumlar şirketlerin elinde olmamalı. Hı hı. Tohum evet. rüzgarla uçmalı, elden ele dağıtılmalı. Bu şekilde e, tohum, e, gittikleri limanlardan tohum takası yapıyorlar. E, bana çok güzel geliyor bu. Geçen onlarla da bir etkinlik yapmıştık. Neyse o ayrı bir hikaye <gülüyor> ama <gülüyor> bir noktada belki bağlayabiliriz. Bu ev erkekliği meselesi. Ee, o dönem işte ev beyi diye biraz daha girdik falan sonra everkenin daha doğru olduğu sanki konuşuldu evet. benim için çok önemli değil benim için önemli olan e, eşim çalışıyordu ben de e, çeşitli sebeplerden evde oğlumla birlikte e, ona bakmak evin e, gıda ve işte e, düzenini hı hı. E, sağlamaktı görevim. Ee, ve bunu elimden geldiğince yapmaya çalıştım ama dün ki, Dünya e, Kadınlar Günü'ydü 8 Mart 2 gün önce hı hı. Ee, o gün gerçi birkaç yeri konuştum çok fazla günleri desteklemiyorum ama 8 Mart'ta burada bu pozitif ayrımcılığı yapmak durumundayım hı hı. Ee, kadınların işi çok zor. Ee, yani Sen bunu yakından, e, evet, yakından yaşadım olarak. iki buçuk sene üç sene e, yemek yapmak çok güzel <gülüyor> e, ama yemeğin arkasını yapmanın arkasını toplamak çok zor bir şey bulaşık çamaşır e, onun ütü temizlik. temizlik camları silmek. Ee, bir sürü şey yatakları toplu tutmak Evi düzenli tutmak Çünkü çocukla birliktesin her zamanda Evet oyun oynuyorsun ama bunlar yapılması gereken şeyler Akşam yemeğini hazırlamak Çok iyi değildim Her zaman eşim destek oldu bana Benden daha güçlü o konuda Hı -hı. Ee, Ben de kendimi çok zorladım ee, Elimden geleni yapmaya çalıştım Üç sene kadar sürdü bu Hala ekmek yapıyorum Ama hala ev, %100 ev erkeği değilim <gülüyor> <gülüyor> eşim çünkü ikinci çocuğumuz oldu. E, o 16-17 aylık şimdi. O e, hala evde eşim izinli. E, o yüzden e, yine onun üstünde. Çünkü çocuğu o doğurdu. Hı -hı. Çocuğa o bakıyor. Bir yandan iki çocuğa bakıyor ve evin diğer işlerini götürüyor. Ben de aralarda işte ekmek yapmadığım ya da dağıtmadığım zamanlarda ona destek oluyorum. Çok güzel bir paylaşım yapmışsınız. Ne kadar e, güzel ve aslında örnek olunması gereken bir şey. Çünkü dediğin gibi e, kadınlar günüydü. Ve... E, yani benim rastladığım yapılan işte reklamlar olsun, bir takım çekilen videolar vesaire bile o şeyden sıyrılamıyor çoğu. Yani kadın misyonu, kadınlara yüklenen misyon, işte annelik misyonu, ev hanımlığı misyonu tırnak içinde belki. Hani o misyonları yüklemekten vazgeçmek yerine hani böyle bir misyonunuz var, bu net. Hani bunun üzerinden sizi birazcık takdir edelim'e doğru kaymış durumda. Hı -hı. E, o yüzden çok önemli söylediğin şey bence o ev erkeği meselesi gerçekten Hı -hı. çok e, duyurulması ve insanlara belki ilham olacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Aa, yani aslında e, temel olarak iyi bir insan olmaya çalışıyoruz Hı -hı. E, ailece. E, çocuklarımıza da bunu göstermeye çalışıyoruz belki. Yani bunu bu zaten hepsini kapsıyor. Şimdilerde daha yeni yani yakın zamanda farkına vardığımız bir şey bu. Ben 43 yaşındayım. Çocuğumuz 2010 yılında doğduğu zaman telaşlandık ne yedireceğiz çocuğa diye. Çünkü hı hı. gıda üzerindeki işte bir sürü şeylerden zaten açık radyo dinleyicileri bunu biliyor. İşte çeşitli ilaçlar gübreler ve çeşitli oyunlar. Adil bir çiftçiye para hı hı. gitmiyor. Hı hı. İşini yapamıyorlar. Çiftçi kalmıyor sonra şirketler bu işi yapmaya hı. başlıyor. Burada biz şeye karar verdik tamam çocuk doğdu, Tamam onu ufak ufak bir şeyler alıyoruz güvendiğimiz şeyleri Baktık ki bu böyle gitmiyor. Yani evin tamamında bir değişim yapmamız gerekiyor. Yani bir bütün olarak görmemiz gerekiyor. Sonra evet onu da yaptık. Dışarıya çıktık, Erenle yürümeye başladığında bu sefer yukarı dışarıda teyzeler, amcalar falan ceplerinden hiç bilmediğimiz çikolatalar, tatlılar falan hediye etmeye başladık. Engellenemez bir şeye evet, dönüyordu. Yani biz mi? tabi nezaket olarak da bunu şey yapmıyoruz. Biz Erenle bir anlaşma yaptık. Evet, böyle bir şey al. Biz bunu e, şey sen ne takas edelim? Hmm. Yani ben daha iyi bir şey veriyordum sana. Gibi. Onu atıyordu çöpe. Biz ona ben ona yeni bir şey veriyordum. Hmm. Sonra dedik ki galiba bu ev dediğimiz şey bu kutu değil duvarın, bu duvarlarla evet. örülü olan kutu değil ev bir bütün bu dünya bizim evet. ve bir tane dünya var bildiğimiz şu anda içinde yaşıyoruz <gülüyor> kısa bir hayatımız var ve bunu temiz tutmamız düzgün tutmamız gerekiyor. Bu noktada biz bir şey bu ekmeği yaparken ve dağıtırken koyduğumuz bir takım kriterler vardı işte. Dağıtırken kargo kullanmayacağız. Kendiliğinden yavaş yavaş geldi. Hı hı. Yürüyeceğim mümkün olduğunca elimden geldiğince toplu taşıma kullanacağım çok gerektiğinde. Onun dışında mümkün olduğunca az paket işte plastik kullanmamaya çalışacağız. Evet Evdeki... bana da hediye getirdin. Evet. Çok sağ olun. Da. Afiyet olsun. Ee... Melek zaten Olabilirim. bana ilk baştan beri çok destekçi <gülüyor> Kadıköy bölgesinde ekmek alan dostlarımızdan. Evet severek ee, yiyoruz evet. Mümkün olduğunca üretirken de yeni bir şey almamaya çalıştık hı hı. Bunu hala götürmeye çalışıyoruz Yani yeni bir fırın hani endüstriyel daha çok pişireyim fırını yapmadık işte Çok böyle çok gerekli olan şeyleri almaya çalıştık ve minim, minimal yani en ucuzda tutmaya çalıştık bunları ee, İşte plastik katmıyoruz yürüyoruz neden yürüyoruz ve neden bütün bunları yapıyoruz daha az karbon salalım diye. Hı hı. Yani bu çok basit bir düşünce belki. Bireysel olarak böyle bir şey yapıyorum ama şu anda 30-40-50 evin ekmeğini bu şartlarda üretiyorum. Hatta şu an 5 aydır dışarıda ekmek yapıyorum. Başka bir kafede e, Kadıköy'de. Kadıköy'deydi değil mi? Evet, hı hı. evet Kadıköy'de bir kafede <gülüyor> şöyle geldiler. Dediler ki biz ekmek istiyoruz, ekşi mayalı ekmek. Sana rastladık, sen bize ekmek e, satar mısın ya da yapar mısın ya da öğretir misin? Şöyle yapalım dedim. Sizin mutfağınızda ben ekmek yapayım. Size de yapayım. Kendime de yapayım. Gideyim. Tamam dediler. Şimdi beş aydır orada ekmek yapıyorum. E haftada onlara belli bir miktar tost ekmeği ekmek yapıyorum. E sonra da kendi ekmeklerimizi sırtlanıp ben yine dağıtmaya devam ediyorum. Sen o zaman artık evde yapmıyorsun ekmekleri. Evde yapmıyorum. Bu biraz iyi oldu. Çünkü, çok iyi olmuştur, e, Ozan e, çok tırmanan bir çocuk. Sanırım bir gün onu kazanın içinde görecektim hamurla birlikte dönerken. <gülüyor> Ekmekten yüzden... Ozan çıkıyor. Bak. Evet evet. Kazan diyorum bir hamur yoğurma makinamız var. Onu da takasla aldım. Hmm. Ekmek alan bir dostumuz bir mekan açıyordu. O da böyle bir yerden almış bir grup bir sürü şey. işte kapanan bir yerden galiba. Yeni, hiç kullanılmamış neredeyse. Onu kullandım, denedim. İyi geldi. Telefon açtım dedim ki ben sana 3 ay haftada 4 ekmeğin net yani ne getiriyordum falan gibi. Şey, karşılıklı anlaşma. Karşılıklı böyle devam ediyor. İşte yaptığım yerde şu anda takas anlaşmam var bazen bir yerde bir çiçekçi görüyorum ona ekmek veriyorum çiçek alıyorum falan hani yanımda kaldıysa fazla <gülüyor> ee, bunları kullanmaya çalışıyorum o kafede de zaten kocaman bir fırın olduğu için e, ona da yeni bir yatırım yapmak zorunda kalmadım yeni bir yer açıp işte bir sürü yeni çöp almak zorunda kalmadım Hı -hı. çünkü onlar bir süre sonra çöp olacak evet. o yüzden tüketimi desteklememeye çalışıyorum onların da e, yararını olmuş oldu bu durum hem kesinlikle e, bu şeye <gülüyor> yürümek ve e, yürüyerek ekmek Dağıtmak ...ve aslında insanlarla yaşadığın temasa ben e, dönmek istiyorum. Ama hmm. öncesinde bir ekmek, ekmeğinin e, hikayesini yani işte içinde neler kullanıyorsun, nasıl başladın... ...nasıl bir evreydi bu ekşi mayalı ekmek hmm. yapmak o kadar da basit bir şey değil çünkü. Deneye deneye e, bir süreçten geçtin. Evet. E, ona bir birazcık girelim. Ee, yani ekşi mayalı ekmek... Başta e, çok zor görünüyor. Ben şehirde doğdum. Beyaz ekmekle büyüdüm. Fırından hmm. ekmek aldık. Evde hiç ekmek yapılmadı. Ekmek yapılan bir ortamda hiç bulunmadım. O yüzden benim hamurumda çok fazla yok. E, ama sonradan e, biz evdeki gıda değişiminin farkındalığına girdikten sonra yediğimiz ekmeğin içini e, de biraz sorgulamaya başladık. Hmm. Bunun içinde ne var? E, kullanılan buğday nereden geliyor? Kim üretiyor? Hangi cins? Onların hiçbirinin yazmadığını gördük hiçbir üründe. Hiçbirinde yazmıyor. Ee, o yüzden biz tanıdığımız, daha önceden tanıdığımız ve un aldığımız bir çiftçinin unuyla kendi ekmeğimizi yapmaya karar verdik. Hı -hı. Bu bir sene sürdü. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü aynı zamanda çocukla ilgileniyorum. Gece fırsat buldukça ekmek e, yapıyorum. Bir de uzun bir süreç değil mi? o? Uzun yani mayalanmasını bekliyorsun. Hı -hı. Evet şimdi fırın... mesela bir hadi bana ekmek verdi. Sen şimdi başlasam işte bir 8 saatlik ön e, şey var. E, aşağı yukarı işte, o oda sıcaklığında ön mayalanması var. Sonra hamuru çoğaltıp toplam yine bir yani bir 16 saat durmadan şimdi çalışsak yani evet. e, sürer en azından ki o süreci uzatmak daha da aslında iyi oluyor evet, yani Hı. o son mayalamayı e, yani şey ikinci mayalamayı dolapta 24 saat yapmak e, daha iyi oluyor çünkü bakteriler orada e, gluteni daha güzel parçalıyor. Şekerle Hı -hı. besleniyorlar çünkü Hı -hı. bakteriler o şekeri proteine ve vitamine çeviriyorlar. Hem probiyotik aynı zamanda çocuklar özellikle yemeğe ilk başlayan çocuklar için çok besleyici. İçinde ne var ekmeğin? İçinde küçük bir çiftliğin... ...küçük ölçekli bir çiftliğin ürettiği bir atalık tohum var. Atalık tohum, evet. Ee, bu atalık tohumumuzu evet, çok önemli ama çok da kolay değil ekmek yapmak. Ama ben şey değilim, işte siyez unundan ekmek yapıyor musunuz sorusu çok geliyor mesela. Hı -hı. Yapmıyorum. Şu anda benim için önemli olan birinci düzeyde başından beri ürün aldığım bu çiftçiyi desteklemeye devam etmek. Hı -hı. Yani o tutarlılık benim için çok önemli çünkü benim de önemli. Evet, çok yani ulanırsın. ben düzenli olarak belli miktarda ekmek yapabilirsem ayakta kalıp ekmek yapmaya devam edebilirim. O üretici de ben, e, benden aldığı sürece o ben ne kadar e, üretebileceğini bilir <gülüyor> önümüzdeki sene. <gülüyor> Şimdi önümüzdeki sene için daha fazla ektim e, bakalım diyor. Ama çiftçinin işi çok zor gerçekten. O kadar ürün alabilecek mi coğrafya hiç bilmiyoruz. Çünkü atalık böyle <gülüyor> bir şey. Yani dikiyorsunuz. Ee, sene sonunda hasadı edip bakıyorsunuz e, bir, bir miktar ayırıp seneye tekrar dikiyorsunuz. Elinizdekini satıp hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İşte gıda toplulukları da bu anlamda çok e, çabalıyor. Yani çiftçiye evet. önden siparişi verebilmek gerçekten Hı. çok önemli değerli. Dediğin gibi çok zor işleri. Yani Hı. çok haklısın. Evet, yani gıda toplulukları da bunu çok yapan şu anda bilmiyorum hani önden önedeme verip bir sonraki sene işte biz şu kadar alacağız gibi çok zor bir şey onu planlamak. Yani olabildiğince. Olacaktır evet, bu düşünülüyor. Evet. Ben Hı -hı. de çünkü içlerindeyim bir kısmını takip ediyorum. Hı -hı. Çok önemli herkese öneriyorum benimle iletişime geçen herkese muhakkak küçük çift. ...çiftliklerden, küçük ölçekli çiftliklerden ve gıda topluluklarından bahsediyorum. Ama çok daha yolun başındayız. Evet, evet. Peki ee, buğdayın küçük bir çiftlikten geliyor. E, Maya? Mayayı zaten ununuz ve suyunuz varsa kendiniz yapabiliyorsunuz. Yani karıştırıyorsunuz, yaşadığınız ortamda bırakıyorsunuz ağzını açık ve ortamdaki sporlardan besleniyor. Evet. E, ve orada bir hayat oluşmaya başlıyor. Bir hafta en fazla 10 gün sürer hı. o maya. Ondan sonra zaten sürekli sizin mayanız sizinle birlikte büyüyor, gelişiyor ve öğrenmeye devam ediyor. Çok farklı bir e, deneyim olsa gerek ya. Yani yıllarca mayanın yanında e, büyüyüp evet. serpilmesi. Yani e, yüzlerce yıldır aynı mayayı kullanan e, yani bir evde ye, ekmek yapılıyorsa hı hı. ki bu belki... 50 senenin öncesinde geçmiş 50 senenin öncesinde o evde düzenli kesin eğer buğday varsa yakınında ekmek yapılıyordu ve yüzlerce yıldır aynı mayayı kullanıyorlar öyle evlerin ailelerin Avrupa'da olduğunu Karadeniz'de bazı bölgelerde olduğunu biliyorum Hı -hı. bana da bir tane 100-150 yıllık maya gelmişti. Ya, ne kadar Bizim aramızın enteresan. içine kattım. Hiç şey yapmıyor. Ve yani. o devam ediyor şu anda. O da bizimle birlikte kardeş oldu. Aha, ne <gülüyor> güzel. Çok keyifli. Ee, bu bir de Murat bu yürüme meselesi benim çok e, ilgimi çekiyor aslında. Yani olabildiğince yürümeye çalışıyorsun. Mecbur kaldıkça toplu taşıma kullanıyorsun. Ve herkesin e, olabildiğince evine kadar bırakıyorsun değil mi? Yani birebir temas sağlıyorsun aslında evet. insanlarla. Bu evet. da çok enteresan olsa gerek. Yani her bir... E, sen bir üreticisin ve türeticiye diyeyim, yani tüketici demek de çok istemiyorum, türeticiyle doğrudan temas sağlıyorsun, araya hiç kimse girmiyor. Evet. Bunun belki sohbeti, muhabbeti bilmiyorum, ee, çok kazanımlar yaşamışsındır gibi Kesinlikle. geliyor. Çok insanla tanıştım, ee, çok arkadaşım oldu, hala olmaya devam <gülüyor> ediyor, yeni bir sürü arkadaşım olmaya devam ediyor. Çok güzel gerçekten, çok keyifli. Ama bir iş formatında baktığın zaman böyle bir iş çok kabul edilebilir bir şey değil. Yani hmm. e, çünkü e, bu dediğin e, işte ekmeği mayasını hazırlıyorsun. Kaç tane ekmek yapacağına karar veriyorsun. Çünkü ben fazla ekmek yapmıyorum. Çok az fazla ekmek yapıyorum. Yani hmm. Yapıp da satmıyorum. Ben talep topluyorum. Hmm. İşte kim ekmek istiyor. E, ondan sonra o kadar ekmek yapıyorum. Çıkıyorum götürüyorum. Hmm. Bir kısmını zaten hepsine gidemeyebiliyorum. Belli noktalara bırakıyorum. Kadıköy'de bir, bir yer var. İşte hı hı. o kafeye bırakıyorum. E, oradan gelip alıyorlar. Ama bir şekilde ben e, ekmeği verdiğim kişiyle tanışmak istiyorum. E, ekmeği alan kişi de bir adım atsın istiyorum. Hı hı. Yani ben evet ekoloji için bir adım atın diyorum. Evet. E, yani sadece ben yürümeyeyim siz de karşılıklı yürüyelim. Hı hı. Çünkü... Bu kadar zamandır iki senedir evimden gelip alanlar var yakınımda arabasıyla geçiyor geçerken ekmeğini alıp gidiyor hmm. ya da yürüyor geliyor ekmeğini alıyor çocuğunu anaokuluna götürüyor. Ee, bunun gibi şeyler yaşıyoruz yani orta nokta bulmaya çalışıyoruz bunu anlayan e, çok insan var e, bu olunca muhabbet çok daha keyifli hale dönüyor. Evet çok güzel ya yani e, gerçek diyalog hani birçok şeyin şu an sanal olduğu böyle çok geyik vardır tabii bunun üzerine çok muhabbet yapılıyor ama e, çok gerçek temaslar yaşıyorsun gerçekten keyifli olsa gerek diye düşünüyorum. Evet evet e, bazen yoruluyoruz bir kahve ya. içer misin? E, geçen hafta oturdum e, bir arkadaşla. Ekmek verdiğim, kahvemizi içtik böyle, muhabbet ettik falan. Yani arada böyle koşturmadığım, bazen koşturmak zorunda kalıyorum eve çünkü çocuklar. Ben evden çıktım, bu arada Eren şey dedi. Ya baba, ne yani evde yapıyordun, ne gerek vardı şimdi oraya gittin? O çok özlüyor. Tabii biz hı. çok uzun süre birlikte olduk falan. Hı hı. Ama şimdi okula gittiği için biraz daha şey yapıyoruz. Toparlıyoruz yoksa yine yani gece babam babam diye uyumuyor çünkü uzun sürüyor yani ben bir ekmek yapmaya gittiğimde sabah 8.30'da evden çıkıyorum Eren'i okula bırakıyorum oradan Kadıköy'e ekmek yapmaya gidiyorum ee, ve gece saat 10 dün gece buçuk 12 gibi döndüm hmm. ee, Biraz uzun sürebiliyor çünkü maya öyle bir şey ki Eğer böyle bir laboratuvar ortamı sunmuyorsanız ona Yani diyorsunuz ki işte 16 derecede ya da 20 derecede 22 derecede ben bu işi yapacağım Hiçbir şeyin saati belli olmuyor Bugün hava çok soğuk 13 hmm. derece benim mayalanmam 4 yerine 8 saat sürebiliyor o evet. zaman ekmeklerin de belki birbirini tutmuyordur. Hiçbir aynı değil. Daha süper bir şey. <gülüyor> en zevkli şey, fabrikasyon. Evet. <gülüyor> gibi yani bir durum ekmeklerin hiçbir aynı değil. Yani aynı tepsideki ekmekler bile aynı değil. Onun garantisi var bende. <gülüyor> <gülüyor> Neyle ekmek yapıyordun bir sade, sade vardı sadeyle başladın galiba sonra evet, Sadeyle başladım talep geldi işte zeytinli yapsana çok güzel olur cevizli yapsana e, çok güzel çok olur seviyordum. Evet yaptım onlar da yani içine giren ürünleri de temin etmek çok kolay değil Hı -hı. onlar da çünkü üreticisini bildiğim e, Hı -hı. ürünler olması gerekiyor Olmayınca gidip daha ceviz bitti şuradan e, yemişçiden alayım da içine ceviz koyayım demiyorum Hatta, Ceviz ekmek yok diyorsun belki evet, bir süre. Evet cevizli ekmek bir süre hatta bitti şu anda bu hmm. hafta sondu haftayadan itibaren bir süre yok çünkü biraz da yorucu geçiyor hmm. bu ara. Ee, bir süre sadece sade ekmek olacak ekşi mayalı sade ekmek bu arada içindeki tuz da çok önemli aynı yerden evet. geliyor Çankırı'dan geliyor. Çankırı'nın Türkiye'nin en temizliği olduğunu da geçen açık radyodan geçen sene duydum. Vay be dedim ne şanslıymışız yani <gülüyor> <gülüyor> doğru yerden almaya karar vermişiz <gülüyor> ama şey değil tabi yani buna bir, yine de bir bütün olarak bakmak gerekiyor ki e, keşke her yer temiz olsa ama Çankırı'ya gittimde gerçekten gökyüzünden uçak bile geçmiyordu ya. Ee, bir şekilde o yolda değil yani havası suyu temiz bir yer ee, içine ben çok fazla bir şey koymak yanlısı değilim açıkçası bir yandan da çok istemiyorum ama böyle talepler değişik şey tatmak iste yani olabiliyor. Benim için çok zorlayıcı. Yani bir ekmek yapmak yerine üç ekmek yapabiliyorum normalden Yani cevizli ekmek yapmak ha. için. Çünkü ben cevizleri soyulmuş kullanmıyorum. Kabuklu, e, kabuklu alıyorum ve onu o çok ayrı mümkün olduğunca, iş evet, yani bir kilo cevizi e, bir saatte falan kırıyorsunuz, ayıklıyorsunuz. E, onun içinden de işte toplam 350 gram civarında ceviz çıkıyor. Çünkü çok şey e, kurtlu da olabiliyor, evet. şey oluyor. Yani seviyoruz onları kapatıp bırakıyoruz devam ediyorlar onlar <gülüyor> ee, böyle yani e, ve 350 gramdan aşağı yukarı böyle 7, 7 tane ekmek çıkıyor 7 ekmek için 1 saat civarında sadece ceviz kırıyorum yani o yüzden biraz benim için Hı -hı. zor o zaman tamam senden ekmek isteyenlere <gülüyor> buradan ilan edelim sadece ekmek isteyin ya normal <gülüyor> bir şeysiz evet. e, eksiz ekmek şimdi son bir gelişme var bir, ben biraz fazla yoruluyorum bu ara bu çalıştığım kafede de bir tane garson genç arkadaş vardı tiyatrucu çok tiyatrucu var şu an de şey e, garson olarak çalışan hı hı. E, o ekmek yapmayı öğrenmek istiyor ben de aynı zamanda şeyde atölyede veriyorum ben e, iki ayda bir falan o benim yanımda takılmak istiyor biraz dün konuştuk çok olumlu geçti hı hı. çünkü neden istiyor ekmek yapmayı öğrenip dünyayı gezerken gezdiği yerlerde Para kazanabileceği bir iş edinebilmek bilmek için. Süper. Sırt çantalı Süper bir logomuzun bir şey. yanında sırt çantalı bir çalışan <gülüyor> arkadaşımız olacak. Belki bu arada biraz daha şey geliştirebiliriz onunla birlikte ona öğretirken. O da benle biraz takılacak gibi bir süre. Aa ne güzel ya. Yani şey çünkü oluyor. bilgini paylaşmak ve bu paylaşımın da sürdürülebilir olması çok önemli bir şey yani. yani bilgiyi paylaşıyorum ve dünyaya gönderiyorum. Dünyaya göndereceğim, gö <gülüyor> Dünya <seyahati> istiyor çünkü. <gülüyor> ya ne güzel çok... E Az vaktimiz var ama sana şeyi de sormak istiyorum. Çocuklarına nasıl bir şey sunmuş oldun bunu yaparken? Yani eminim ki örnek oldun. Gerçekten onların da alışkanlıkları hem temizlik hem yeme alışkanlıkları değişti. Nasıl bir farklılık seziyorsun belki de diğer yaşıtlarından çocuklarının? Alışkanlıklar biraz çevrende neyi görürsen onunla ilgili bir şey. Ben beyaz ekmek gördüm, büyüdüm. Ee, onunla büyüdüm ee, sonradan hani çok faydası olmadığını tabii ki bir şeyler alıyorsun ama çok faydalı olmadığını hatta zararlı olduğunu e, biliyoruz Eren'in şöyle bir anekdotumuz var onunla ilgili ee, kafe için e, şeyler deniyorum böyle ekmek denemeleri yapıyorum tost ekmeği yapsak etsek falan diye bir beyaz ekmek denemesi bir de şey oldu bir ara böyle kabarmadı falan ya acaba bende bir şey mi var mı? unuttum mu ekmek yapmayı bozuldu ne oldu diye ...beyaz ekmek, yüzde yüz beyaz ekmek denedim. Onu da eve getirdim. Hani kahvaltıda falan böyle koydum sofraya. Eren dedi ki, baba normal ekmek yok mu? <gülüyor> <gülüyor> yani biraz fark oluyor. Evet evet, eminim. Çok e, ilginçmiş gerçekten. <gülüyor> Murat, sana <gülüyor> ulaşmak isteyenler nasıl ulaşsınlar? Bunu da ekleyelim. Sosyal medyadan ulaşabilirler. Biraz zaman alabiliyor. Bu ara çok vakit bulamıyorum... E, Mümkün olduğunca böyle geç vakitlerde hmm. ve gidince bilgisayarım karşısında bazen yazı yazarken hmm. uyu uyu uyuyo <gülüyor> yani uyu, masaya düşmüşüm <gülüyor> bir şekilde. Yok Onu yok. biraz böyle bir şeye alacağım. Biraz da yani e, sosyal medya firinumdankekmekler.com e, Instagram hmm. e, Instagram'dan hızlı oluyor ama e-mail de olabilir. Fırınından ekmekler. E, bir şekilde muhabbet ediyoruz. Tamam. Oluyor yani. Süper tamam çok teşekkür ederim Murat. Ben teşekkür ee, ederim. Yani şu ekmeğimi de alıp gideceğim gerçekten çok mutluyum şu anda. <gülüyor> Önümde ekmek var ve onu yemek <gülüyor> istiyorum. Ee, umarım tekrar görüşürüz. Ee, sana çok kolay gelsin. Ee, sevgili dinleyiciler Murat Demirtaş'la birlikteydik. Ee, fırınımdan Ekmekler onun ekmek e, serüvenini birazcık dinledik. Daha da ayrıntılı bilgileri internetten sosyal medya hesaplarından bulabilirsiniz. Fırınımdan Ekmekler. Ee, şimdilik görüşmek üzere, o zaman çok görüşmek teşekkürler üzere. tekrardan ben hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadeğim. Açık Radyo Program Destekçisi olun